Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet değerli kardeşlerim, bugün konumuz Tekfir meselesi Cemaat meselesi ve Müslümanlarla ilişkilerimiz Önce tekfirle konuya girelim Tekfir önümüzde işte tekfirciler, tekfir etmek, tekfir ediyorsun, tekfir etme ...ve benzeri cümlelerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Bir kimsenin kafir olduğuna hüküm vermek demektir. Sen kafirsin, sen böyle dedin küfre girdin, kafir oldun şeklindeki yargılar... ...buna Arap dilinde ıstılahta tekfir denir. Bazen de ikfar kelimesi kullanılır bu manada. Keşmirli'nin meşhur kitabı İkfâr-ül-Mülhidîn bu sadette <gülüyor> hatırlanabilir. <gülüyor> Bir kimsenin kafir olduğuna hüküm vermek. Bu kimse kafirdir, şöyle diyen kafir olur. Sen kafir oldun şeklindeki önermeler. Haliyle akideyi yakından ilgilendiren konulardır, önermelerdir. Çünkü iman ve küfür meselesi, neyin iman, neyin küfür olduğunun tespiti akaid ve kelam ilminin sahasına girer. Sadece akide ve kelam meselesi değildir, aynı zamanda daha geniş manada akide ve kelamı da merkezini alarak biraz daha böyle çember genişlemek suretiyle temelde bizim Müslüman olmamızla ilgili keza Müslüman kardeşlerimizle sosyal münasebetlerimizle ilgili hukuki ve ahlaki bir boyutu da vardır. Bir kimseyi küfürle itham ettiğinde o kimseyle olan ilişkin de ona göre şekillenir artık o kimseyle senin mesela kız alıp vermen ...kestiğini, kestiği hayvandan yemen, yemeğini yemen vesaire doğru olmaz. O ki bu kimse Müslüman değildir, mürtettir, dinden çıkmıştır. Artık bu kimseyle sosyal münasebetlerin kısıtlıdır demektir. Bunun ayrıca bıçak sırtı sayılabilecek bir başka çok riskli bir boyutu var. Buhari'de geçiyor. Abdullah İbni Ömer kanalıyla da geliyor. Abu Zer Al-Gifari da geliyor. Hadisler var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse bir mümin kardeşine kafir derse ey kafir diye seslenirse yahut onun kafir olduğunu söylerse bu söz ikisi arasında devaran eder. Yani önce muhatabına bakılır Allah katında o kimse kafir kafirse tamam söz yerini bulmuş demektir. Yok o kişi Allah katında kafir değilse o zaman bu itham döner sahibini bulur. Yani diyen kişi bu defa kafir olur. Dolayısıyla bu hususta alimlerimiz bir ihtiyat payı bırakmışlardır. Kişinin açık, net, tatmin edici biçimde kafir olduğu sabit olmazsa onun kafir olduğunu söylemek, tekfir etmek, ikfar etmek doğru değildir demişlerdir. Hatta İmam Gazzeyli'nin Faysal-ı Tafrika'da altını çizdiği bir husus var. Bizim için de çok önemli bir derstir bu. ihtiyat dersidir. Ben diyor İmam Gazali Ali rahmetullahi aleyh tekfir yaparak hata etmektense ve böylece bin tane kafirin hayatta kalmasını sağlamak pahasına Bir tane müminin, Müslümin tekfirim sebebiyle canına kıyılmasına yeğlerim diyor. Yani tekfir fetvası verdiniz. Bir alim falan kimsenin kafir olduğuna hükmetti. Halife devlet başkanı da bu fetvaya bineyen söz konusu şahsı cezalandırdı ve irtidat hükmünü uyguladı. İdam etti. Şimdi burada İmam Gazeli diyor ki burada hata ihtimali olabilir. Sonuçta ya küfür fetvam hatalı çıkabilir yahut isabet etmiş olabilir. Eğer diyor hatalı çıkarsa ve ben o kişinin canına kıyılmasına haksız yere hatalı biçimde sebep olduysa bu benim için Hatalı yere kâfir olan bin tane insanın hüsnü zan besleyerek mümin olduğunu söylerken yaptığım hatadan daha ağırdır. Böyle bir hatadansa bir müminin canına mal olan bir hatadansa bırak diyor bin tane kafir Allah katında gerçekte kafir olan o bin kişinin ben hüsnü zan yahut yanılarak mümin olduğunu söyleyeyim, tekfir etmeyeyim bu hatayı tercih edelim diyor. Özetle şunu söyleyebiliriz yani tekfir şansı ederek içine düştüğümüz hata, tekfir etmeyerek, mümin olduğunu söyleyerek içine düştüğümüz hatadan çok çok daha ağırdır. Bin kat daha ağırdır. Çünkü tekfir ettiğinizde o kimsenin canına kastetmiş oluyorsunuz. Tabi bu o zamanlar özellikle daha önemliydi. Şimdi bugün artık tekfir ettiğinizde bir insanı O insanın hayatı sizin iki dudağınızın ucunda değil tabi ki. Ama bu da onun izzetine, haysiyetine, şahsiyetine dokunuyor. Yine Allahu Alem o kadar önemlidir, risklidir bu. Tekfir ederek hata etmektense, tekfir etmeyip hata etmek daha ehvendir, daha yeğdir diyor. Evet, tekfir bu. Tekfir konusunda çok temel olarak alimlerimizin tavrı, duruşu, Bu olmakla beraber yine de zaman zaman bazı fırkaları, bazı şahısları tekfir ettiklerini biliyoruz. Hatta bazı kalıplar var, söz, davranış, tutum. Bunların küfür olduğuna hüküm verdiklerini de biliyoruz. Böyle diyen kafir olur. İşte fukuh kitaplarındaki meşhur Elfaz-ı Küfür bahsi, orada belki de sokaktaki insanların ağzında yaygın olan, Cümleleri de ihtiva ediyor. Bazı davranışlar var. İşte musafı çöpe atmak gibi. zünler bağlamak. Bugün için işte haç takmak boynuna. Bunlar küfürdür şeklinde. Tabi burada niyeti de gündeme getiriyorlar. Kişi bunu bilerek, isteyerek yaparsa küfürdür. Kerhen yaparsa. Hatta e, bunu oyun için yaparsa. Kafir olmaz diyen epey alim var. Hatta bu montof inekler var. Frenklerden o günkü tabiriyle ithal ediliyor. O inekten süt alması lazım ama e, o inek eski sahibine alışmış. Eski sahibinin de şapkası var. Gavurların adeti olan bir şapka diyelim ki. E, yeni Müslüman sahibi inekten süt almak istiyor. İnek tabii ki ulaşmış. E, o ülfeti, ünsiyeti kuramadığı için sütünü esirgiyor, sakınıyor ve verimli olmuyor, sütünü alamıyor. İşte ineği alıştırmak için eski sahibinin yani kafir sahibinin kafire has kıyafetini giyse kafir olmaz diyorlar. Çünkü niyeti onlara benzemek değildir. Böyle niyet de burada tabii ki önemlidir. Evet, işte bazı sözler, bazı davranışlar, tutumlar, tavırlar, ...kişinin küfrüne sebep olabilir... ...dolayısıyla bunlardan dolayı... ...bir kimse Allah korusun... ...kafir olabilir ve haklı olarak... ...birileri de onu tekfir edebilir... ...peki nedir o söz... ...o davranış, tutum... ...bunun bir ölçüsü var mı? El cevap... ...bunun bir ölçüsü var... ...bugünkü derste de... ...biz zaten bu ölçüyü göreceğiz... ...bakalım... ...İmam Tahavi... ...bugünkü derste... ...ne diyor... Bu konuyla alakalı. Sayfa 20'de şöyle bir cümlesi var İmam Tahabil'in. وَنُسَمْ مِ اَهْلَ قِبْلَةِنَا مُسْلِم۪ينَ مُؤْمِن۪ينَ مَادَامُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّب۪يُّ مُتَلِف۪ينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَاَخْبَارَا مُسَدِّق۪ينَ Biz diyor, ehli kıbleyi Müslüman ve Mümin olarak isimlendiririz. Ta ki Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmiş olduğu Dini esasları, hükümleri, bilgileri kabul ettiği, onayladığı müddetçe. Peygamber Efendimizin dediği her şeyi, haber verdiği her hususu onayladığı sürece, buna inandığı sürece biz ehli kıbleyi Müslüman ve Mümin olarak görürüz, sayarız. Burada bir tabir var, ehli kıble, buna açıklık getirmemiz gerekiyor. Bu tekfir meselesinde ehli i kıble terkibi çok kullanılır. ehli kıbleyi tekfir etmeyiz. Ehl-i kıbleye karşı bizde ne vardır? Böyle bir kardeşlik hukuku ve hassasiyeti vardır. Bunun kaynağı hadislerde geçen şu ve benzer ifadelerdir. Men salla salatena ve istekbele kıbletena ve ekele zebihatena. وَذَٰلِكَ الْمُسْلِمْ اَلَّهُ اَلَّذ۪ي لَهُ ذِمَّتُ اللّٰهِ وَذِمَّتُ رَسُولِهِ Buhari'de geçiyor mesela bu okuduğum rivayet. Bizim namazımızı kılan, yani bizim kıldığımız namazı kılan, bizim döndüğümüz kıbleye dönen ve bizim kestiğimiz hayvanları yiyen kimse Allah'ın ve Resulünün emanına, ahdine sahip olan Müslümandır. Yani Allah ve Resulünün emanındadır. Sakın Allah'ın emanını çiğnemeyin. Yani o kimse Allah'ın çizdiği emniyet sınırları içindedir. Malı, canı, ırzı, haysiyeti koruma altındadır. Kafir diyerek, canına yahut malına yahut iffetine kast ederek Allah'ın emanını, ahdini sakın çiğnemeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer bazı hadisler var. Bu hadisler bize ehli kıble olan, insanların yani bizim kıblemize, Kabe'ye dönen kimselerin Allah'ın emanı altında olduğunu, dolayısıyla onların bizim üzerimizde hakkı olduğunu, artık onlar hakkında ileri geri konuşamayacağımızı bir hürmetlerinin olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı böyle akayet-i keram kitaplarında ehli kıble vurgusu vardır. İşte ehli kıbleyi biz ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Burada da İmam Tahabi ne diyor? Ehli kıbleye biz Müslüman ve Mümin gözüyle bakarız. Tabii ki Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu hükümleri itiraf eder, kabul ederse, onun söylediği, hadar verdiği şeyleri onaylarlarsa, Peygamberimizin getirdiği efendim dini esasları yalanlarsa, kabul etmezse, yok ben öyle bir şeyi kabul edemem, inkar ediyorum, reddediyorum, o bana gelmez. Ve benzeri çıkışları olursa o takdirde tabii ki bu kimseyi biz Müslüman saymayız. Karşı sayfaya bakalım. Bununla ilgili bir cümle daha söyleyeceğim burada. Hemen 21. sayfada şu ifade de var. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْ بِنْ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ Yine İmam Tahavi'nin cümlesidir. Biz ehli kıbleden hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz. Bir günah sebebiyle işlediği günahtan ötürü ehli kıbleden olan kimseyi tekfir etmeyiz. Ta ki o günahı helal saymadıkça. İşlediği günahı helal saymadıkça yahut hafife almadıkça, alay konusu etmedikçe biz o kimseyi günah işledi diye tekfir etmeyiz. Burada aslında ehl kıble ile ilgili bu hassasiyetin özellikle haricilere karşı nispeten de mutezileye karşı e, bu cümlelerin formül edildiğini söylemek mümkün. Çünkü bizden bin kaydı var burada. Şimdi hariciler büyük günah işledi mi bir adamı sadece o günahı işledi diye kafir sayıyorlar. Velev ki o işlemiş olduğu günahın günah olduğuna inansa bile nefsine uydu. Bir zaftı ve o günahı işledi olsun. Büyük günahsa işlediği kafirdir diyorlar. Ehl-i Sünnet'in ayırt edici vasfı nedir? Günahın günah olduğunu bilip inandıktan sonra Kişi işlediği günah sebebiyle kafir olmaz. Biz o kimsenin kafir olduğunu söyleyemeyiz. Burada ona temas ediyor. Ama bununla beraber bir önceki cümleyi hatırlayacak olursak. Peygamber Efendimiz'den gelen şeyleri takrir ediyor, ikrar ediyor, tasdik ediyorsa o zaman da şey, ikrar etmiyor, tasdik etmiyorsa o takdirde biz o kimsenin mümin ve müslüm olduğunu söyleyemeyiz. Burada İmam Tahavi demek ki sadece kıbleye dönmek sadece namaz kılmak bizim kestiğimiz hayvanları yemenin kişiyi yani bu şekli durumun zahiri durumun kişiyi Müslüman e, kılmayacağını her ne kadar biz aksini görmedikçe Hüsnü Zan kabilinden o kimsenin Müslüman ve mümin olduğuna inansak bunu söylesek bile ama o kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen herhangi bir bilgiyi, bir hükmü mesela zina haram değildir, faiz haram değildir şeklinde inkar etse, reddetse e bu adam namaz kılıyor, işte efendim kıbleye dönüyor, ehli kıbledir deyip de o kimsenin hala mümin ve müslüman olduğunu söyleyemeyiz. İmam Tavi'nin ifadesi bunu gösteriyor. Zaten karşı sayfada yine 21. sayfada Evet işlediği günah sebebiyle helal saymadıkça kişi kafir olmaz. Ama günahı helal saysa kafir olur. Kişi neyle kafir olur başka? Bu bizim için tekfirde de bir ölçüdür. Kişi daha neyle kafir olur? Burada da ölçü sayılabilecek bir cümle kuruyor İmam Tahabi. Ve la yehrucu le abdu mine'l-iymâni illa bi juhudi mâ edhalahû fîhî Kişi neyle mümin olduysa o şeyin inkarıyla da kafir olur. Buca önemli bir ölçü. Bunun altını çizin. Kişi neyle mümin olduysa yani kişi neyi tasdikle mümin sayılıyorsa o şeyi tekziple de kafir sayılır. İman tasdik, küfür de tekziptir. Tasdik doğrulamak, onaylamak, kalpten inanmak. Tekzip de yalanlamak demektir. Hatırlarsanız imanı tanımlarken zaten burada da söyleyecek İmam Tahavi ve bizim diğer akide kelam alimlerimiz ne derlerdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize ya tevaturla ya kesin efendim rivayetlerle ulaşan ya da ümmet içinde 7'den 70'e meşhur olmuş herkesin bildiği Efendimiz'in söylediği yahut Efendimiz'in İslam diye tebliğ ettiği hususlar sadedinde herkesin bildiği, kabul ettiği tırnak içi zarurat diniye denilen bu esasları, hususları onaylamak, ikrar etmek imandır. Bu hususlardan birini inkar etmek, tekzip etmek, yalanlamak da küfürdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Ve getirdiğine dair 7'den 70'e hemen her Müslümanın kafasında bilginin hasıl olduğu konular nedir? Allah vardır, birdir, eşi benzi denge yoktur, şanı yücedir, noksanlıklardan münezzehtir. Keza Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur, peygamberidir. Namaz. Allah'ın emridir, oruç Allah'ın emridir, zekat Allah'ın emridir, hac Allah'ın emridir, cihat farzdır, kadınlar için tesettür, haremlik, selamlık yani belli bir mahremiyet mesafesi. Bunlar Allah Resulü'nün İslam adına bize getirdiği, tebliğ ettiği hükümlerdir, dini esaslardır. Ama itikadi, ama fıkhi, ama ahlaki, yalan haramdır, hile karlık haramdır, insanları aldatmak haramdır. Faiz haramdır, yetim malı yemek haramdır, vesaire, zina etmek haramdır, hırsızlık yapmak haramdır gibi hükümler, dini esaslar, prensipler bunların Peygamber Efendimiz tarafından İslam diye insanlara tebliğ edildiği hususu 7'den 70'e herkesin bildiği, dolayısıyla zaruratı diniye dediğimiz yani dinde böyle hükümler vardır bilgisinin zaruret düzeyinde <gülüyor> insanları bağlayıcı olduğu yani bu konuda bilgi ızdırari bilgi bu konuda insanların ekstra araştırma yapmasına delilleri araştırmasına falan gerek yok 7'den yetmişe herkese yayıldığı için herkes duyup bildiği için nesillerden nesillere hep aktarıldığı için artık bu konudaki bilgi zaruri bilgidir nazari bilgi değildir Öyleyse bu hususta herkes bilgi sahibi olmak zorundadır. İşte bu esaslardan hususlardan birini bir insan kabul etmese, reddetse, inkar etse kafir olur. Mümin olmaz, mümin sayılmaz. Velev ki ehli kıble olsa bile. İşte bu itibarla bazı alimler ehli kıbleyi açıklarken ne diyorlar? Ehli kıble demek kıbleye dönüp namaz kılmak demek değildir. Ehli kıble olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu, işte 7'den yetmişe herkesin bildiği, bilmesi gereken o çok temel hükümleri bilip kabul etmek, bellemek demektir. Ehli kıble olmak pratikten önce bir inanç, bir şuur, bilinç halidir diyorlar. İkfarul Mülhidinde, Hanefi Fakihi Muhaddisi Enver El Keşmiri bunu, Gerek Hanefi gerek Şafii diğer mezheplerden fakihlerin kelamcıların e, görüşleriyle yorum ve izahlarıyla bunu çok etraflı biçimde temellendiriyor ki tatmin edici izahlar orada yer alıyor. Dolayısıyla işte ehli kıbleyi tekfir etmeyin dendiğinde hep bu zaruratı diniye kaydını mahfuz tutmak lazım. Taftazani de Şerhul Makası'ta benzer ifadeler efendim kullanıyor. O da ehli kıbleyi Zarurat-ı diniyeyi tasdik ettiği takdirde tekfir etmeyiz. Ancak zaruratı ı diniyeyi yalanlarsa, inkar ederse, reddederse o takdirde velev ki ehli kıble de olsa. Hadi ehli kıblenin tanımı dedikçe işte bazı alimler tanıma öyle bir muhteva getiriyor. O muhtevayı getirmeyenler de ne diyorlar? Bir şartı var diyorlar ehli kıblenin tekfir edilmemesi ilkesin. Ne diyor o şart? zaruratı ı diniyeyi kabul etmek, onaylamak. Bu şart olmadığı takdirde o kişi ne olur? Ehli kıble diye tekfirden muaf olmaz. İmam Tahavi de ehli kıbleyi <gülüyor> yani pratik bir diğer olarak görüyor. Kıbleye dönen, Kabe'ye dönen, namaz kılan, namaz ehli olarak görüyor. Ama ne diyor? Ehli kıbleyi biz tekfir etmeyiz. işlediği günah sebebiyle ta ki günahı helal saymadıkça. Tekfir konusunda bir diğer başlık arkadaşlar. Konuyu dağıtmadan hemen oraya da geçmek istiyorum. İmam Tahavi'nin de cümlesiyle ne demiştik? İman, Peygamber Efendimiz'den, zaruratı diniye kapsamındaki, Peygamber Efendimiz'den nakledilen temel hususları, ilkeleri tasdik etmektir. Küfür de bunlardan birini tekzip etmektir. Bazen öyle, Söz, tavır ve tutumlar vardır ki bunlar doğrudan tekzip değildir ama tekzip anlamına gelirler. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i onun Kur'an olduğunu bildiği halde alıp çöpe atsa, necis bir yere atsa, bu açıktan ben Kur'an'ı inkar ediyorum, tekzip ediyorum demek değildir. Ama bu ona eş değer bir tutumdur, bir tavırdır. İşte bu tür tutum ve davranışları da alimlerimiz ne olarak görüyorlar? Küfür olarak görüyorlar. Her ne kadar açıktan bu adam yalanlıyorum, inkar ediyorum, reddediyorum demese bile hali inkar ve red anlamına gelecek bir haldir. İşte Ömer Nesefi de bunu üç madde olarak anlatıyor. Bir istihlal yani Allah'ın açıkça haram kıldığı bir şeyi helal saymak. Bu nedir? Açıktan tekzip değilse bile tekzip anlamına gelir. Yani o konuda Allah diyor ki riba haramdır. Ve halallahu'l-bey'a ve riba Allah ticareti helal kıldı ama faizi, ribayı haram kıldı. Allah öyle diyor. Bu adam ne diyor? Faiz haram değildir. İşte Allah'ı burada tekzip etmiş oldu. Helal saymak, açıkça Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal saymak tekzip değerindedir. Dolayısıyla küfürdür. İstihlal, iki istighfar Hafife almak. İşte Kur'an-ı Kerim'i hafife alıyor ve çöpe atıyor. Yahut herhangi bir dini hükmü hafife alıyor. Açık, net, kesin ayetle yahut e, yine sübutu ve delaleti kesin olan bir hadisle sabit olan bir hükmü, bir İslami esası, ilkeyi, prensibi adam ne yapıyor? Hafife alıyor, hiçe sayıyor, önemsiz, değersiz buluyor. Bu da tekzip. Anlamına gelir. Yine küfürdür. Üçüncüsü de istihza. İstihlal, istihfaz ve istihza. Alay konusu yapmak. Anlaşıldı mı? Adam, Peygamber Efendimizin sünnetidir, emri var, tavsiyesi var diye sakallarını uzatıyor. O da onu bildiği halde, bunun bir Müslümanlık şiarı olduğunu bildiği halde, Kalkıyor, onun sakalıyla dalga geçiyor. Keçi sakallı diyor. geliyor kahkaha atıyor. Ya keçi sakalı nedir bu? Arkadaş, bunu Peygamber Efendimiz bıraktı ve bırakmamızı tavsiye etti. Onun için bırakıyorum dediği halde, ya bırakın bu işleri ya keçi sakal falan. Bırak onu. O ne, terörist sen? Şu musun, bu musun? Allah korusun. Bu uyarıdan sonra hala bu alaycı tutumunu sürdüren kişi, Allah korusun kafir olur. Bu Peygamber Efendimizin Din adına, fıtrat adına tavsiye ettiği bir hususu alay konusu kılmaktır. Adeta bu adam peygamberin karşısına geçmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz insanlara dini açıklıyor. Şöyle yapın, böyle etmeyin diyor. O da kalıyor. Ya nedir ki o ya falan diyor gülüyor. Gayri ciddi, müstehzi bir tavır sergiliyor ki bu da tekzip anlamına gelir. Dolayısıyla bu da küfürdür. Allah saklasın. Evet. Burada tabii ki... Ee, İmam, İmam ıı, Tahavi istihlal maddesine değindi. Ömer Nesefi istihfaf ve istihzayı da akidesinde e, bunlara ekliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İmam Tahavi'nin tekfir ve ehli kıble ile alakalı e, bizim bakışımız, tavrımızla alakalı söylediği aslında bu. Çok kısaca hemen birkaç cümleyle toparlayacak olursak e, tekfir bir kimsenin kafir olduğu hükmüne, yargısına varmak demektir. Ehli kıble Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu kesin biçimde bilinen yahut 7'den 70'e Müslümanlar nezdinde Efendim yaygınlaşmış olan zarurat diniye yahut dediğimiz herhangi bir hususu, hükmü, esası, ilkeyi e, inkar etmedikçe, yalanlamadıkça, haramsa helal saymadıkça, hafife almadıkça, alay konusu kılmadıkça ehli kıbleyi biz Müslüman sayarız ve Müslüman olarak onların hukukunu e, kendi hukukumuza eşdeğer kabul ederiz. Ancak zarurat-ı diniyeden olan bu ve benzer meselelerde ki az evvel örneklerine yer verdik, bu meselelerde yalanlayıcı, inkarcı, retçi bir tutum sergilerse, keza haram olan bir şeyi, haram olduğu kesin olan bir şeyi yalnız, haram olduğu kesin olan bir şeyi helal sayarsa, yahut herhangi bir dini esas, açık, net, zaruratı diniye niteliğindeki herhangi bir dini esası hafife alırsa, yahut alay konusu kılarsa, bu da tekzip hükmünde olacağından, Bu kimse velev ki kıbleye dönse velev ki 5 vakit namaz da kılsa o kimse Müslüman olamaz. İnancı bozuktur. Küfür ile amel ne olmaz? Efendim kabul olmaz. Salih amel bile işlemiş olsa namaz bir salih ameldir ama temeli yoktur. İman yoktur. Allah katında geçerli değildir. Şimdi Müslümanlara bakışımız. Burada bir hususa da işaret edeyim arkadaşlar. Bu tahavih şarihlerinden biri, İmam Meydani, onun Hanefi fakihlerinden, Allame Buhari'den naklettiği bir söz var. kayda değer bir söz. Diyor ki, Buhari merhum, bu muhaddis Buhari değil, fakih Buhari, Hanefi mezhebinden. Fıkıh kitaplarında elfazı Küfür bahsinde geçen fakirlerimizin şu sözü söyleyen kafir olur, şu söz küfürdür, böyle diyen kafir olur, küfre girmiştir şeklindeki zaman zaman çok efendim sert, çok sıkı, çok titiz yargılar, önermeler diyor. Tagliz ve tenfil içindir. Yoksa bir adam onu söyledi hemen kafir oldu sen de elfaz Küfür bahsini okudun hemen sokağa çıktın. Sokakta okuduğum bilgiyi şöyle bir pratiğe dökeyim. Bakayım kimler mümin, kimler kafir. Hemen orada bir cümleyi ya da o cümleyle üç aşağı beş yukarı benzerlik arz eden herhangi bir cümleyi birinin ağzından duyduğunda aha sen kafir oldun deyip de sakın insanları tekfire yeltenmeyin diyor. Fukuh kitaplarındaki elfaz-ı küfür bahsinden hareketle sokağa çıkıp insanları asmayın. İnsanları tekfir etmeyin. Çünkü genelde fakihler bu konuda insanları Efendim uyarmak ihtiyatlı olmaya e, zorlamak adına biraz işi sıkı tutmak için böyle ne yapmışlardır? çıtayı yüksek tutmuşlardır. tahliz ve tenfir için yani insanlar aman bunun etrafına bile yaklaşmasınlar diye biraz sınırları hudutları biraz içeriden efendim çizmişler belirlemişler. Yoksa bu sözlerden hareketle hemen bir insanın kafir olduğuna hükmetmek doğru değil. Mesela hatırlıyorum şöyle bir söz var. Bir adam dese ki iman nedir ben bilmiyorum dese kafir olur diye geçiyor. Bazı kitaplarda var. Bu biraz fazla da abartılıyor. Fazla kıyasçı. Bundan küfür gerekiyorsa o zaman bu da şu anlama geliyor. O da küfürdür. E bundan ne lazım gelir şu lazım gelir o da küfürdür. Böyle biraz fazla matematikçi kafayla. Biraz fazla mantıkçı kafayla çok soyut çok analitik bir bakışla efendim meseleler birbirleriyle ilişkilendiriliyor. Öyle bir elfaz küfür örgüsü çıkıyor ki bundan dolayı hakikaten evhama kapılan hastalaşan insanlar gördüm ben. Adam mesela diyelim ki e, bitki sabunuyla işte lavanta kokulu bilmem ne sabunuyla Adam banyo edemiyor, çıplak vücuduna bunu sürmekten korkuyor, kafir olurum diye. Bitki var onun içinde, bitkinin Efendim aroması var, kokusu var, ben onu çıplak vücuduma süreceğim, bitkiye hürmetsizlik olur vesaire Onun ucu, işte onu yaratan Allah'tır, Allah olmaz, kafir olurum diyor. Adam banyo edemiyor, abdest alamıyor. Seninle konuşuyor, iki üç cümleden birisi, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Her cümlede adam acaba küfre mi düştüm deyip iman tazeliyor. Bu bir hastalık. İşte bu elfaz-ı küfrü bahsini fazla efendim abartmakla alakalı bir şey. Bu takliz ve tenfir bazıları için böyle bir e, tuzağa dönüşebiliyor. Ve abartmayalım bunu. Bu sadece bu sebeple eee Allame bu Şerhül Hakaiq şarihi onun çok güzel bir sözü var. Tabii bunu başka kelamcılar da söylüyorlar. Lüzumu küfür küfür değildir. İltizamu küfür küfürdür. Bu da altı çizilesi bir maddedir yani. Yani bir kimse bir söz söyledi. Bu sözden küfür lazım gelir. Senin bu sözünden mantıki olarak şöyle bir sonuç çıkıyor. Öyleyse o o da küfürdür. Dolayısıyla sen bu söylediğinde bu sözün sonucu olarak sen kafir oldun. İşte sözden Lüzumen çıkan sonuç kişiyi kafir etmez. Kişi onu iltizam ederse kafir olur. Yani benim sözüm böyle bu kapıya çıkıyor. Benim sözümden böyle bir sonuç çıkıyor. Sözüm böyle anlaşılıyor. Anlaşılan o şey de küfürdür. Peygamberi yalanlamaktır. Yani ona, ya da ona eş değer bir durum ifade ediyor. Bu kendisine söylendiği halde yahut bunu hatırladığı halde hala tınlamazsa olsun ne var ki? Böyle bir tavır sergilerse, yani bunu kabullenirse, onaylarsa o zaman kafir olur. Çünkü insanlar çoğu zaman sözlerinin ucunun nereye varacağını hesap etmezler. Öfkeyle, kız şeyle, o anlık bir boşta bulunarak, e, belki çok sevindiği için, ya da gayri gayriciddiyet ya da işte ne bileyim o toplumda, o kültürde e, bu tür ifadeler sıkça kullanılıyordur. Dolayısıyla bir şekilde adam o cümleyi kullandı ya da alışkanlık haline getirdi, onu sık sık kullanıyor. Hiç de o sözün öyle bir manaya geleceğini de hiç hesap etmemiş. Senin kadar o konuda hassas düşünmüyor. Bu insana hemen kafir demek doğru değil. Doğrusu bu adamı uyarmak, ikaz etmektir. Arkadaş sen böyle diyorsun ama bu sözün nereye varıyor? Şuraya varıyor. O da küfürdür, peygamberimizi yalanlamaktır falan ayette şöyle geçiyor. Dolayısıyla senin sözün dolaylı olarak küfre çıkıyor. Bu bakımdan tehlikeli bir durum. Adam orada aklını başına alırsa, ha öyle miydi? Estağfurullah ya. Bundan sonra dikkat ederim. Kafir olmaz. Pişman olur. Tövbe eder. çeki düzen verir kendisine. Yok. Tımlaması olsun canım. Ne var bunda? Derse, yani o lüzumu kabullenmiş olursa, vele öyle olsun ben altına imza atıyorum babından. Bu adam da o zaman kafir olur. Evet bu önemli bir prensipti. Bundan dolayı hatta ne derler? Lazım mezhep mezhep değildir. Yani bir adamın görüşünden şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu şu manaya geliyor. O manada senin görüşün müdür? Mezebine dahil midir? Yok. Açıkça ifade etmedikçe, tasrih etmedikçe ya da iltizam etmedikçe o kişinin görüşü sayılmaz. Bir de lüzum olması için lüzumu beyin olması lazım arkadaşlar. Yani sen şu iddiada bulunuyorsun, senin sözünden şu lazım gelir diyorsun ama o bağlantıyı bir sen kurdun. Başka kimse kurmuyor. Yani ortalama bir Müslüman o bağlantıyı kurmuyorsa sen biraz fazla zorlayarak o bağlantıyı kuruyorsan o takdirde bu da geçersizdir. Bundan dolayı bir adam hiçbir şekilde tekfir edilemez. Bunu da ayrıca ifade etmiş Olalım. İşte iman nedir bilmemek. Şimdi iman nedir bilmemek deyince adam bundan ne anlıyor? İman nedir? İman, Allah'a imandır, peygambere imandır, kitaplara iman, meleklere iman, ahirete iman. Şimdi iman nedir bilmemek demek ben Allah'a iman denen şeyi bilmiyorum. E bu ne demektir? Allah'a iman gerekli değildir. Böyle bir gerekliliği ben bununla alakam yok. Bak görüyor musunuz? Böyle bir bağlantı kuruluyor. Şimdi bu bağlantı açık bir bağlantı mıdır? Bana göre açık bir bağlantı değildir. Adam iman nedir ben bilmiyorum dediğinde kastı olmayabilir kardeşim. İmanın teknik anlamı da var değil mi? Akait kitap, kelam kitaplarında geçer. İman nedir? İşte Peygamber Efendimiz'den kesin nakille bize ulaşan şeyleri kalben tasdik, dil ile ikrardır. Eşerilere göre azalarla gereğince ameldir. Yani bunun bir detayları var, teknik, bir muhtevası var. Bir insan ben iman nedir bilmiyorum dediğinde yani ben bunun kelami anlamda içeriği nedir, ıstılah olarak, kavram olarak nedir bilmiyorum. Ya da adamın dilinde ona iman denmez belki adam başka bir kelime kullanıyordur. Başka bir dilde, başka bir kelime hemen yani iman nedir bilmiyorum diyen bir adamın hemen kafir olduğuna hükmetmek Açık kapı olduğu halde bu da tehlikeli bir şeydir. Bundan dolayı böyle e, bağlantılar, açık bağlantılar değildir. Lüzumu beyin değildir diyelim biz teknik ifadesiyle. Evet şimdi geçiyorum. İmam Tahavi, Rahmetullahi Aleyh, müminlere bakışımız maddesine geçelim. Tekfir meselesini, ehli kıble, ehli kıble-i zaruratı diniye gibi maddeleri bu şekilde özetledikten sonra geçiyoruz. Hey muntaha bi diyor ki <gülüyor> Evet. Venarcu lilmuhsinin minel mu'minin ay yafu anhum ve yedkhiluhum el وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشَهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُس۪يِّهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ Biz diyor, müminlerden ihsan sahibi olan, yani salih amel işleyen, ihsan ehline Allah'ın onları affedeceğini, rahmetiyle cennete onları e, koyacağına dair hüsnüzan sahibiyizdir, böyle umarız. Ancak وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ Bundan da emin olmayız. Allah %100 kesin, muhakkak bunları cennete koyacaktır. Bu kimseyi cennete koyacaktır demeyiz. Onların cennetlik olduğuna, naslarda cennetlik olduğu bildirilenler dışında filan şahıs, salih insan, muhsin bizzat biz onun kesin cennetlik olduğuna da şahitlik, tanıklık etmeyiz. Selef'in çoğunluğunun görüşü bu. Ve müminler içerisinden günah işleyenler, kötülük edenler, onların affını isteriz Allah'tan ve nestağfiru aleyhim onlar adına endişe duyarız korkarız Allah onları affetmez de cehenneme girerler ancak ve la nukanituhum onların da Allah'ın rahmetinden uzak kalacağına dair böyle ümitsiz de olmayız denge bu tıpkı kendimiz olduğu gibi arkadaşlar beynele havufe ve erce ölçüsü vardı ya korkuyla ümit arasında kendimiz için nasıl korkuyla ümit arasında itidal efendim dengesini Koruyorsak, korumamız gerekiyorsa diğer müminlere karşı da budur. Salih olan, ehli iman, ehli takva olan kimselere hüsnü zam besleriz. Umarız ki bu kimseler Allah katında da makbuldür ve cennete girerler Allah'ın rahmetiyle. Kötülük işleyenler, günah işleyenler, amelleri bozuk olanlarında onların da Allah'tan affını isteriz. Ama onlar hakkında endişe duyarız, korkarız. Korkarız ki Allah Azze ve Celle onları affetmez de cehenneme girer. Ama kesin olarak Allah onları affetmez ve cehenneme girecek. Bu adam cehennemliktir demeyiz. Keza salih bir insan için de bu adam cennetliktir. Bu kesinlikte bu ifadeyi kullanmayız. Ne salih bir insan için kesin bu adam cennetliktir deriz. Ne de fasık bir mümin için bu adam kesin cehennemliktir deriz. Kesin cennetliktir efendim yargılardan sakınırız, hüsnü zan besleriz e, diyor İmam Tahavi. İliş, şimdi bunu sadece böyle demek, böyle görmek yetmiyor, muamelemizi de ona göre geliştirmek gerekiyor. Yani sadece bunun böyle olduğunu bilmek, pratiğe dökülmedikten sonra, o insanlarla ilişkilerimize yansımadıktan sonra, bunun da çok bir manası yok. Evet, bakalım İmam Tahavi bu konuda başka ne diyor? 21. sayfanın yine 82. maddesine bakalım. Orada da bu konuyla alakalı söyleyeceği şeyler var. Onu az evvel okuduk zaten. Kişi neyle imana giriyorsa o şeyi inkarla da imandan çıkar. Altı çizilesi bir prensip demiştim. Onu zaten az evvel arz ettiğim için geçiyorum. 23. sayfaya bakalım. Orada da benzer hususları var. Orada da İmam Tahavi diyor ki: "Ve la nunzilu ahadan minhum cenneten ve la nara." Müminlerden kimseyi ne cennete, ne de cehenneme sokarız. "Ve la neşhedu aleyhim bi küfrin ve la bi şirkin ve la bi nifakin ma Kendilerinden küfür, şirk ya da nifak hali açık, ayan, beyan, zuhur etmedikçe hiçbir müminin kafir, müşrik ya da münafık olduğuna hükmetmeyiz. Ama bu adamın içinde böyle duygular var. Gizliyor bu adam küfrünü, şirkini, nifakını. Hayır biz insanların iç dünyasını kurcalamayız. وَنَذَرُوا سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ Teala Onların kalplerini, iç dünyalarını Allah'a havale ederiz. Evet, şimdi geldik Müslümanlara karşı tavrımız bu. Geldik cemaat meselesine arkadaşlar. Cemaat dendiğinde bizim ne anlamamız gerekiyor? İmam Tahavi cemaatla neyi kastediyor? İmam Tahavi sayfa 24'te yine bu hususa ışık tutacak şöyle bir cümle burada sarf ediyor. Diyor ki, وَنَتَّبِعُ السُنَّةَ وَالْجَمَاَعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ Sünnete, cemaata tabi olur, sarılırız. Ayrılıktan, tefrikadan, cemaatten kopma halinden, marjinellikten de sakınırız, uzak dururuz. Salih kimseleri, ehli adil ve emanet olan kimseleri, yani salih ve adil kimseleri, güvenilir, temiz kimseleri severiz. Zalimleri, hainleri, güvenilmez insanları da sevmeyiz. Onlara da buğz ederiz. Şimdi sünnete ve cemaate uyarız. Sünnet ve cemaatten uzak kalmak, kopmak, ayrılmaktan da korkarız, sakınırız. Sünnet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a kulluk adına ortaya koyduğu model ve örneklik demektir. İtikada taallük eden boyutları var, amele, hayata. Gerek ferdi gerek içtimai boyutlarıyla teallük eden yönleri var. Keza ahlak, şahsiyet. Bütün ile Efendimizin İslam adına, müminlik ve Müslümanlık adına ortaya koymuş olduğu bütün bir örnekliğe, modele biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Bu namaz kılma biçiminden piyasaya getirmiş olduğu ölçülere, düzene ve sınırlara kadar imana getirmiş olduğu boyutlara kadar ahlaka, dürüstlüğe, insanlığa getirmiş olduğu ölçülere kadar bu böyledir. Aile içi ilişkilere getirdiği ölçülere kadar, ticarete getirdiği ölçülere kadar, siyasete, iktisada, toplum hayatına, bilumum Efendimizin İslam'ı tebliğ adına ortaya koyduğu, tebliğ etti ama ayetle sabit, ama hadisle sabit, her ne olursa olsun, Efendimizden bize İslam'ın tebliği adına intikal eden şeylerin toplamına biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Sünnet zaten yol demek. Yani Efendimizin Allah'a kulluk adına açtığı yolun, çığırın adıdır bu. İşte kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. İşte sünnete uygun olmayan herhangi bir inanç, biz ona bidat diyoruz. Yahut bir ibadet biçimi, bir ritüel, bir amel, bir davranış, bir tutum. Allah katında dindarlık olarak kabul görmeyecektir. Kişinin yüzüne çarpılacaktır. Allah ben sizden böyle bir kulluk istemedim diyecektir. Bana kul olmak kadar, bana benim istediğim gibi kul olmak da önemlidir. Peygamberlerimi bunun için göndermiştim. Sen neden kafana göre peygamberi bir kenara attığında bir ibadet, bir kulluk biçimi, bir dindarlık tarzı geliştirdin diye elbette ki kulu sorgulayacaktır. Bu da ubudiyetin ölçülülüğüyle alakalı bir şeydir. Ubudiyet, gelişi güzel, kafana göre Allah'a kulluk etmek demek değil, Allah'a Allah'a istediği ölçülerde kulluk etmektir. Dindarlığımızın tarzı da bir emir, bir ölçü ve hudut altına girmenin ifadesidir. Sadece yaptığımız iş değil, bu işi niçin yapıyoruz, neye göre yapıyoruz, şartlarını, sınırlarını, ölçülerini nereden alıyoruz? Bu husus da yine kulluğun kapsamındadır. Sünnet burayı da ilgilendirmektedir. Evet. Bir de sadece sünnete tabi oluruz demiyor. Bakın vel cema'e. Cemaate ta tabi oluruz. Cemaate uyarız. Cemaate bağlı kalırız. Cemaatten ayrılmayız, kopmayız. Vaneşten bu şüzüz. Şüzüz ayrılıkçı. Tek efendim kalmış. Bünyeden kopan Ayrık kişiler, gruplar demektir. Tavırlar, modeller demektir. Hilaf, o da öyle. Vel furka, tefrika, ihtilaf, muhalefet. Bunlardan da mümkün mertebe uzak kalırız. Ümmetin gövdesiyle bir arada olmaya, o gövdeye tutunmaya bakarız. Çünkü dallar, ve dallardan çıkan yapraklar, yemişler hep gövdeyle olan temasıyla buna ancak... Efendim, muktedir olabilirler. Gövdeyle temasını kaybederse topraktan enerjiyi alamaz. Evet. Zaten ehli sünne vel cema'a, sünnet ve cemaat ehli derken de bu anlatılmış oluyor. Sünnet Efendimizin ortaya koyduğu kulluk modelinin bil umum adıydı. Cemaat de kendisine Efendimizin ortaya koyduğu bu kulluk modelini menhece dinen yol edinen, düstur edinen insanların ta sahabeden bugüne kadar oluşturmuş olduğu birliğin, bütünlüğün adıdır. Cemaat deyince anlamamız gereken neymiş? Bu. Kelime anlamı itibariyle birlik, topluluk anlamına geliyor. Cemaatle namaz diyoruz. Yani topluca namaz demektir. Kur'an'da da cemaate sık sık vurgu vardır. Ve atasimu bihabdillahi cemi'an Allah'ın ipine topluca sarılın. Ve tuubu Cemi'an, yine Allah'a topluca yönelin, tövbe edin, el açın, yalvarın, af dileyin. E buna benzer. Efendimizin hadislerinde her kim cemaatten bir karış ayrılırsa, o İslam'ın ahdü emanını boynundan çıkarmıştır. Artık İslam'ın emanı o kimse için geçerli değildir. Ama kişi cemaate bağlı kaldığı sürece Allah'ın rahmet hudutlarının içindedir. Allah onu korur, muhafaza eder. Müslümanlar da ona kardeş muamelesi yaparlar, savunurlar, hakkını gözetirler. Kendi canları gibi, kendi malları gibi, değerleri gibi o kimsenin canını, malını ve değerini kayırır, esirger, muhafaza ederler. Ama cemaatten koparsa da o takdirde kendisi zaten benim sizin himayenize, sizin kardeşliğinize ihtiyacım yok demiş olur. Allah saklasın. Ehl-i sünnebel cema'a Dolayısıyla cemaat demek şimdi bir de günümüzde cemaatler var arkadaşlar. Şimdi günümüzdeki cemaatleri bu hadislerde ya da ayette geçen işte bu ehl sünnet akide kelam kitaplarında geçen cemaatle karıştırmamak lazım. Yani böyle düşünenler çok değil ama böyle düşünenlerin zaman zaman çok sesi çıkabiliyor. Bir parazit oluşturabiliyorlar. Kişi kendi intisap ettiği cemaati, grubu, vakfı, çevreyi böyle ümmetin merkezine koyuyor. Senki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu harfi harfine bir aynîhi onlar tarafından temsil ediliyor. Dolayısıyla müminlere bakışını hak hakkaniyet, meşruiyet efendim yargılarını hep bulunduğu noktaya göre ölçüyor. Oradan bakıyor. Sen bu cemaate yakınsan, bu cemaatle inançların, duruşun, tavrın, bakışın örtüşüyorsa sen efendim mutedil adamsın. Ehli sünnetsin yahut sen Allah'a yakınsın sen işte müstakim insansın yok değilse bu adam müstakim değil şimdi beni yadırgayabilirsiniz söz olarak bunu söylemiyorlar doğru ama tavır olarak inanın bu tavır içinde olanlar var açıkça bunu ifade etmediği halde tavırlarından bakıyorsunuz diğer Müslümanlar söz konusu olduğunda böyle ya işte iyi güzel de işte bir de şöyle olsa yani bu cemaatten olmamak o kimse için bir eksiklik oluyor mesela Mesela bazı sufilere bakıyorsunuz bir adam çok büyük alip, müttaki bir insan, züht ehli bir insan ama tasavvufa intisabı yok. Belki tasavvufa sıcak da bakmıyor. Ona hemen ya işte, kusuru var. Bir de tasavvufa intisabı olsaydı bu yanlış bir şey. Bir insanın Allah'a yakın olmasının tek yolu tasavvufa intisap değildir arkadaşlar. Bak ben sufiyim. Bunu bir sufi olarak söylüyorum. Biraz esnememiz lazım. Şöyle gardımızı bırakalım. Müslümanlarla böyle gardlarımızı alıp da gerilim içinde olmayalım. Ne ben böyle bir gerilimin içinde olayım, ne siz ne bir başkaları. Birbirimize karşı esleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabenin, tabiinin tebe-i tabinin, müştehit imamlarımızın, mezheplerimizin kurucu imamlarının, onların talebelerinin dini anlarken ortaya koyduğu efendim fetvalar, görüşler, tespitler, ilkeler, Bunlara bir dönelim bir bakalım. Bunlar o dönemde de gerçekten Müslümanlığın, takvanın, salahın belirleyici ölçüleri, kriterleri, sınırları mıydı değil miydi? Eğer değilse bunları bugün de biz Müslüman olmanın yahut müttaki olmanın, salih ve müstakim bir insan olmanın ölçüsü gibi görmeyelim, dayatmayalım, takdim etmeyelim. Anlaşıldı mı? Asıl olan nedir arkadaşlar? Takvadır. Bir insan müttakidiyse o zaman bir insanda biz kusur var deriz. Bu insan iyi güzel adam ama takvası eksik. İyi güzel adam ama zühtü yok. İyi güzel adam ama vera-ı noksan. Bak bunlar geçerli. Bunlar çünkü Peygamberimizin hadislerinde yahut Kur'an'ın ayetlerinde geçen bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettiği kavramlardır. Ve üç aşağı beş yukarı yine Müslümanların ittifak ettiği bir içeriği vardır. Ha tasavvuf da bu söylemiş olduğum kavramlar Bunları e, Müslümanların daha pratik biçimde, daha kolay yoldan, daha başarılı biçimde yaşaması, geliştirmesi, kazanması adına geliştirilmiş bir formüldür. Bu formüllerin bütünüdür ve bu formüllerin kurumlaşmış, disiplinleşmiş halidir yani. Ama bu bir formüldür. Sonra geliştirilmiştir. Dolayısıyla kişi müttaki ise, zahid ise, ehli vera ise, salih bir insan ise, sufi olmasa da, bu insan bizim başımızın üstünde yeri vardır. Ve bugün bir insan tasavvufa intisap etmediği halde de ne olabilir? Müttaki olabilir, zahit olabilir, vera ve takva ehli, istikamet ehli olabilir. Ama o insan da kalksa, sufileri, bunlar müşriktir, bunlar bidatçıdır, bunlar şöyledir, böyledir, aşırı olanları demiyorum. Normal bir mute değil, sünnete fıkha bağlı olan bir sufiyi de bu şekilde tenkit etse, yani bu da selefilerin aşırılığı, o da Aynı yanlışa düşmüş oluyor. Bu da ne yapıyor? Ehli hadisin tutumunu mutlaklaştırıyor. Takva idi, zühdidi, vera idi bu gibi kavramları belli kurumlar, belli formüller üzerinden Efendim yorumlamayı, geliştirmeyi, pratik bir eğitim biçimi haline getirmeyi yanlış bidat, hurafe hatta kimileri şirk olarak anlıyor, itham ediyor ve Bu da tarihi ve zamanı donduruyor. Bu da yanlış bir şey. O tutum da yanlış, bu tutum da yanlış. Ne sufi, tasavvufu İslam'ın merkezine koysun. Dolayısıyla kendi tarikatını, meşrebini, cemaatını İslam'ın merkezine koysun. Ne de sufi olmayan insanların halini selefi olan birisi İslam'ın merkezine koysun. Ve asıl olan budur. Ve bunun formülleştirilmesi yanlıştır, bidattır, hurafedir desin. Anlaşıldı mı? Yani ne efendim tarihi donduralım ne de tarihten kopalım. Tarihle münasebetimizi, geçmişle, selefle, esnafla münasebetimizi daha itidal ölçüsünde, düzleminde kurmaya çalışalım. Evet. Peki bu yerel cemaatler, gruplar nedir bunlar arkadaşlar? Şimdi biz evet Kur'an'da, sünnette bu Akide ve kelam metinlerinde, hadis kitaplarında, onların şerhlerinde, fukuk kitaplarında geçen ehl-ü sünne vel cema'a oradaki cemaat kavramını az evvel ifade ettiğim gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, kulluk modelini kendisine menhece dinen, sahabeden bugüne Müslümanların işte sevadı azamı dediğimiz yani büyük karartısını oluşturan, gövdesini oluşturan o kitlerin adıdır dedik. Bunlar kendi içinde bazı detaylarda ihtilaf etmişlerdir itikadi meselelerde ihtilaf etmişlerdir. İşte selef halef diye ikiye ayrılmışlardır. Halef döneminde Eş'ari, Maturidi ve Ehli Hadis diye üçe ayrılmışlardır. Selef döneminde de Ehli Hadis, Ehli Rey şeklinde bir ayrım vardır. Bütün bunların içine bütün bunları içine alan öyle bir şemsiye kavramdır cemaat, Ehli Sünne ya da Ehli Sünnel Cema'a kavramı. Bu büyük aile olmamız itibariyle cemaatın sınırları bu kadar geniş olmakla beraber bu sınırlar içerisinde Müslümanlar kendi yaşadıkları çağda içinde bulundukları bulundukları kültürde muhitte zaman zaman ne yaparlar? Bir alimin, bir hocanın, bir muallimin, mürşidin, şeyhin, salih bir insanın etrafında toplanırlar. Bu da çok tabii bir şeydir. Hatta zorunlu bir şeydir, bundan kaçmak mümkün değildir. Yani siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, İstanbul'da, Eyüp'te yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? İslam'ı öğreneceksiniz değil mi? Öğrenmeden İslam'ı yaşayamazsınız. İslam'ı yaşamak gibi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuz size İslam'ı öğrenme sorumluluğunu getiriyor. İslam'ı öğrenme sorumluluğu sizi bir arayışa itiyor. Ben İslam'ı kimden öğrenebilirim? Hemen karşınıza isimler çıkıyor. Öyle değil mi? Bu isimler sizden çok daha önce bu hususta çalışmaya başlamışlar. Hizmete başlamışlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar talebeler yetiştirmişler. Etrafında talebeler oluşmuş. Bu talebelerle birlikte demişler ki ya bu güzelliği insanlara yayalım. Teşkilatlanmışlar. Hizmet ağı oluşturmuşlar. Çeşitli memleketlere yayılmışlar. Orada da şubeler açmışlar. Yani İslam'ı öğrenme, öğretme, bunun eğitimini verme, İslam'ı ideal anlamda yaşama, öğrenimi, eğitimi, formülleri ve bunun mümkün mertebe sosyal hayatta yaşanabilmesi için gerekli araçların, gerekli dizaynın oluşturulabilmesi adına bu insanların 10 yılları bulan neyi var arkadaşlar? Emekleri var, deneyimleri var, kazanımları var. Siz de ne yapıyorsunuz? Bu insanların bu kazanımlarını efendim, İslam'ı öğrenmek isteyen, bu konuda eğitim almak isteyen, bu konuda işte böyle bir ortamın nimetlerinden faydalanmak isteyen birisi olarak siz de buna katılıyorsunuz. Çok tabii olarak. Ve gidiyorsunuz o vakfın, o derneğin, o hocaefendinin, o cemaatın sohbetlerine katılıyorsunuz. Vaazlarını dinliyorsunuz, özel dersleri var ona katılıyorsunuz vesaire. Bir şekilde o kimsenin söylemi, tarzı, üslubu anlattıkları sizin hoşunuza gidiyor. Çok tabii şeyler bunlar. Ve o insanı devamlı takip etmeye başlıyorsunuz. İçinizde ona karşı bir muhabbet, bir hürmet oluşuyor, gelişiyor. Artık o kimseye karşı adı konsun ya da konmasın bir intisabınız var. Yani birinden bir şey duyduğunuzda ya bir de bir hocama sorayım bakalım. Güveniyorsunuz çünkü ona. Bugüne kadar onu dinlemişsiniz, etmişsiniz. Onun açığını görmemişsiniz mesela. Daha çok güven oluşmuş. Gidiyorsunuz ona soruyorsunuz. Hususi olarak o size bir şey tavsiye ediyor. Öyle yap yahut yapma diyor. boş Boşversen onu diyor vesaire alıyorsun. Buraya kadar normal. Ve bu manada yerel cemaatlere, gruplara, vakıflara, hocaefendilere, şeyhlere intisap etmek son derece tabiidir. Ve hatta biraz böyle e, politik bir realiti olarak bakarsak biraz da zorunludur arkadaşlar. Aksi takdirde İslam'ı öğrenme, sadece öğrenme değil, bunun şahsınızda eğitimini alma, görme hususunda ve bunu pratik hayata, Uygulama konusunda ciddi ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Binbir türlü kafa karışıklığı yaşarsınız. ha Bunun yanlışları yok mu? Kafa karışıklığına yol açan Efendim e, şeyleri yok mu? Bula, e, bulanık tarafları yok mu? Elbette o da var ama burada daha fazlası var. Bugün o yazarı okursunuz, internete girersiniz, o, adayı, o hocayı bulursunuz, konuşmalarını dinlersiniz. Ondan sonra bir şey duyarsınız ondan kafanız karışır. Bir başkasını dinlersiniz, o onun tam aksini der, bu, bu kavga ederler. Kafanız karışır. Bize gelen soruların yüzde sekseni bu arkadaşlar Ya hocam ben kafam karıştı ya. Genelde aslında kendisi demese bile sorusu olan kişi sorunun sonunda ben o cümleyi kuruyorum. Evet arkadaş senin kafan karışmış. Hocam diyor Selefiler böyle diyor. Sufiler böyle diyor. Mezhepsizler böyle diyor. Mezhepçiler böyle diyor. Cuma namazı meselesinde şöyle diyorlar. Şu meselede böyle Darül Harbi, Darül İslam mı vesaire. Parti oyu vermek, parlamento, demokrasi. İnsanların bize sıklıkla sorduğu sorular bu. Neden? Çünkü biri öyle diyor, biri tam tersini söylüyor. YouTube üzerinden, Google üzerinden, sosyal medya üzerinden hidayet arayışının varacağı nokta budur arkadaşlar. O yüzden belli bir hoca efendinin, işte bu hoca et efendi etrafında teşekkür etmiş olan cemaatlerin, yapıların bizim için hakikaten bir faydası var. Ancak burası böyle. Bu faydanın yanında bir noktadan sonra eğer biz cemaatle münasebetlerimizi itidel noktasında tutamazsak guluvva aşırılığa kaçarsak onu mutlaklaştırır diğer müslüman alimleri, camiaları, grupları, çizgileri, yorumları hiçe sayarsak. Hayır, hiçbiri benim için önemli değil. Ben sadece o cemaate bakarım, o zata bakarım dersek eğer o takdirde de hiçbir cemaat çünkü bu cemaatler bu ayet hadislerdeki cemaat değildi ki la tectemiu hadisinin masarı olsun. Ümmetim Dalalet üzerinde birleşmez. Cem olmaz. O başta anlatmış olduğum cemaatle ilgiliydi. Dolayısıyla her cemaatin kusurları var. Eksikleri var. Yoğunlaştığı, ihmal ettiği bazı noktalar var. Aşırılıkları var. Dolayısıyla o yanlışlarda %10 da olsa, %20 de olsa o yanlışları da görme imkanı bulamıyoruz. Eğer diğer cemaatlere, diğer hoca efendilere, diğer alimlere, dünyadaki alimlere, gruplara eğer kulak vermezsen, işte o itidalin geçilmesi, aşılması demektir. İşte bundan sonrası ne oluyor arkadaşlar? Bizim lehimize değil, aleyhimize oluyor. Yüzde 80 lehimize gelişen cemaat faktörü bu noktadan sonra ne oluyor? Aleyhimize dönüşmeye başlıyor. Aslında cemaat aleyhimize değil, bizim cemaatle kurduğumuz ilişki biçimi aleyhimize. Neden? Çünkü biz diğer Müslümanları yok sayarcasına belli bir İslami gruba ne oluyoruz? İntisab ediyoruz buna intisap da demeyelim. Yani onu mutlaklaştırıyoruz. İşte eee cemaatle ilgili olarak da özetle cemaatlerimiz bizi büyük cemaat hadislerde ayetlerde hadislerde ve bizim İslami ilimlerin metinlerinde geçen bir ıstılah olarak el cemaa tabirinin kavramının, değerinin içine taşıyan, o kapsam içinde tutan, o kapsam içinde bizi ayrık ot, marjinal, şahs Ayrılıkçı, kılmayan, küçük cemaatsel bünyeler, bu bünyelere olan intisaplarımız haktır, rahmanidir, makbuldur O büyük fotoğraftan, büyük cemaatten, büyük aileden bizi koparıyor, yalnızlaştırıyor, marjinalleştiriyorsa, ayrıkçı bir tutuma itiyorsa bizim bu cemaat bünyemiz, bizim o bünyeyle kurduğumuz ilişki, Hak değildir, batıldır, Rahmani değildir, şeytanidir, sünnet değildir, bidattır, hayrımıza değildir, şerrimizedir, Allah saklasın. Evet, özetle benim söyleyeceğim bunlar. İman Taha'binin işte az evvelki cümlelerini böyle düşünürsek, yani biz Müslümanların muhsinlerine, üstünü zam besleriz, cennetlik olacaklarına dair umut taşırız, günahkar olanlarına, kusurlu olanlarına da biz, Endişeliyiz, onlar için af dileriz ama Allah'ın rahmetinden de onlar adına umut kesmeyiz. Keza sünnete tabi oluruz, cemaate tabi oluruz. O büyük aileye en nihaya e, bağlılık azminde, cehdinde, gayretinde oluruz. Ayrılıkçı, marjinal e, gruplaşmalardan, kopmalardan da uzak dururuz. Mutedil ve emin olan bütün Müslümanları severiz. Zalim, hain. Olanları da sevmeyiz. Onlardan nefret ederiz. Uzak dururuz. Aramıza mesafe koyarız. İmam Tehavi başka 96 ve 97. maddeler 24. sayfada vakit var. Daha vaktimiz var. Buydu o maddeler. Hemen 31. sayfada 132. maddeye bir de bakalım. 31. sayfada 132. madde. Evet. Ne diyor burada da İmam Tahavi yine az evvelki ifadeleri pekiştiren bir başka cümle. "Ve'neral cemaate haqqan ve savaban vel furqata zaygan ve Cemaati işte ümmetin o savadı azam dediğimiz büyük karartısıyla sünnet üzere birleşmiş, o yolda buluşmuş. Detaylarda ayrışsa bile O bünye ile e, o bünyeyi biz hak görürüz, doğru görürüz. O bünyeden ayrılmayı, kopmayı sapkınlık, şaşkınlık ve azap sayarız. Ve en son cümlesi, kitabını tamamlarken İmam Tahavin'in kurmuş olduğu cümleler de çok önemli. وَنَسْأَرُ اللّٰهَ تَعَالَى اَيُّثَبِّتَنَا عَلَى الْا۪يمَانَ Rabbimizden muradımız, sualimiz o ki bizi iman üzere sabit kılsın. وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ Sonumuzu imanla hatme eylesin. Hüsnü hatmemizi imanla kılsın ve yasimana minal ehva'l muhtelifeti ve ara'l mutafarrika. Biz çeşitli bidat ve heva ehlinden korusun. Yani delile dayanmayan, Kur'an'a, sünnete, icmaya dayalı olmayan nefsani görüşler bunlara ehva, heva deniyor. Çeşitli böyle bidatlar. Bidat da diyebiliriz. Hak yoldan sapma, böyle parçalanmış, parçalara bölünmüş, bünyeden kopmuş olan bazı görüşler, yorumlar, gruplar ve ekoller. Allah bizi bunlardan korusun. وَالْمَذَهِبْ errediye Böyle bayağı görüşlerden, ekollerden, akımlardan korusun. Ne gibi? مِثْلَ الْمُشَبِّهَ Cenab-ı Allah'ı mahlukata benzeten, insan biçimcil bir tanrı anlayışına sahip olanlar, işte müteşabih dediler, Yahut haberi sıfatlar denilen ayetlerde geçen yetti, kademdi, saktı, vecihti. Bu gibi lafızları insan biçimli olarak yorumlayanlar. Allah'ın elini Efendim bir uzuv gibi düşünenler. Rahman'ın arşa istivasını bir mekana yerleşmek. Arşın üzerine oturdu anlamında tahayyül edenler. Bunlara müşebbiye diyoruz. Mücessime diyoruz. Bunlar bidatçı fırkalardır Allah saklasın. Vel mu'tezile. Keza. İslam rasyonalistleri diyebileceğimiz mutezile, onlardan da Allah saklasın. Onlardan da Allah bizi uzak kılsın. Vel cehmiye, Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah her yerdedir diyen efendim, görüş, ekol diyelim biz bunlara. Vel cebriye, cebr anlayışında olanlar. Yani insanın iradesi yoktur. İnsan Allah'ın iradesi karşısında, kaza, kader karşısında Rüzgarın karşısındaki yaprak misalidir. Rüzgar ne yönden eserse o yana doğru efendim uçar. İnsan da böyledir. Allah ne irade eder? İnsanın iradesinin hiçbir hükmü yoktur. Allah insanın iradesine bakmaz. Böyle cebren, icbaren, metozori biçimde insanoğlu bir takım işler yapar. Ve ahirette de bunun karşılığını görür diyen anlayış. insan iradesini hiçe sayan. Valkaderiye bu da Allah'ın iradesini hiçe sayan. İki zıt kutup, cebriye insan iradesini hiçe sayıyor, Allah'ın iradesini mutlaklaştırıyor. Kaderiye de insan iradesini mutlaklaştırıp Allah'ın iradesini devre dışı bırakıyor. Eylü sünnet diyor ki hem Allah'ın iradesi hem insanın iradesi vardır. Ancak insanın iradesi Allah'ın iradesi olmadan iş görmez. Ama Allah da insanın iradesine göre insanın amelini yaratır. İnsanın iradesini ne yapmaz? Geçersiz kılmaz. Buraya gelmeyi murad ettiniz ve Allah da nasib etti, muvaffak kıldı ve geldiniz. Buraya gelmeyi murad etmeyen kardeşlerimizi de Allah ne yaptı? Kendi hallerine bıraktı ve buraya da gelmediler. Evet. وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذ۪ينَ خَالَفُ السُنَّ وَالْجَمَاءَ Bu görüşleriyle, tutumlarıyla sünnete ve cemaate, sünnete ve müminlerin o savad azam dediğimiz ana gövdesine muhalefet edenler وَحَالَفُ <gülüyor> أَبْضَلَالَى Sapkınlığa ve sapkın gruplara bu şekilde yanaşanlar, onlarla bütünleşenler وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَا Biz onlardan uzağız. وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْضِيَ Onlar bizim gözümüzde bozuk fikirli, sapkın görüşlü insanlardır. o وَبِاللّٰهِ الْعِسْمَةُ وَالتَّوْف۪يكَ İsmet ve tevfik Allah iledir. Allah bizi korursa korunmuş oluruz. Allah bizi muvaffak kılarsa biz doğruya, istikamete muvaffak oluruz diyor ve nihayet olarak bir müminin kaygısının, özleminin bu cümlelerde olduğunu bize zımnen ifade etmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Herhalde özetlemiş oldum size meseleyi. soru olan varsa buyurun. Genel itibariyle günümüzde tekfire kaymaların sebebi mevcut İslam dışı ideolojilerdir. Bu noktada ikrah boyutu nedir? Bu ideolojileri desteklemek küfür müdür? Bunu yapan kafir olur mu? Allah razı olsun. Ee, şimdi yani ideolojileri desteklemenin, ideolojilere aidiyet duymanın işte hangi ideoloji olursa olsun yani İslam şemsiyesi çatısı altına sığmayan, sınırlarının dışına taşan aykırı düşünceleri, söylemleri olan herhangi bir ideoloji ama siyasi ama iktisadi sosyal, dini felsefi her neyse kesinlikle bir Müslüman bunlara intisap etmez. Böyle bir ideolojinin müdafii mümessili, taraftarı savunucusu olmaz. Bir Müslümanın nihai manada aidiyet duyacağı, intisap edeceği tek şey vardır o da İslam'dır. Nihai manada mutlak biçimde Bizim intisap edeceğimiz tek şey İslam'dır arkadaşlar. Biz bütün aidiyetlerimizi, mensubiyetlerimizi hep o İslam'ın şemsiyesi altında bir yere oturturuz. Onun hudutlarının dışına taştığı yerde tıraşlarız. İşte sosyalist İslamcılar mesela diyelim ki. Sosyal işte el-yeserul İslami Araplarda, İslami sol, İslami solcular, Müslüman solcular falan gibi. Şimdi bunun ideolojik boyutu var. E bakıyorsunuz İslam'ın bazı hükümlerini açık açık ayette, hadiste yer alan bazı nasları bile sadece o ideoloji uğruna ne yapıyorlar? Eğiyorlar, büküyorlar doğrusu. Tarafsız bir insanın anlaması gerektiği gibi anlamıyorlar. Anladığı gibi anlamaya yanaşmıyorlar. Neden? Çünkü İslam'dan daha önde ve üste tuttukları bir ideolojileri var. O ideoloji onlara böyle bir Anlayış kazandırmış e bu anlayışı İslam adına terk etmeyi göze alamıyorlar. Burada ikrah yok. Burada heva var. Bu bir bidattır. Bidat vardır insanı küfre sokar. Bidat vardır insanı fasık yapar. Eğer söz konusu ideolojinin kişiyi İslam şemsiyesinin dışına çıkarttığı, sınırların dışına taşırmış olduğu nokta, husus, hüküm, eğer zaruratı diniye kabirinden bir şeyse, Bu bidat küfürdür. Yok zaruratı dini yeden değil. Ama alimlerin icmaı olan bir husussa o takdirde küfür değil fısktır. Bidattır. E, fısk bidatıdır Allah saklasın. E, bunu da söylemiş olalım. Her icma muhalefeti küfür değildir. İcma olur. Aynı zamanda zaruratı dini yeden olursa o zaman küfür olur. Namaz. Hem zaruratı dini yedendir hem de üzerinde icma vardır. Ama Mesela bu konuda geçen bir örnektir. Kızın çocuğuna yani kızdan olma erkek toruna, kız çocuğundan olma erkek toruna onun teyzesi hayattayken mirastan pay düşer. Ne kadar? Altıda bir pay düşer. Bu konuda icma var. Ama bu icma zaruratı diniye düzeyinde bir icma değildir. Yani 7'den 70'e bütün Müslümanların bildiği mütevatir rivayetlerle, Sabit bir hüküm müdür bu? Yok. Birçok Müslüman bilmez. Ama icma vardır bu konuda. Alimlerin icmaı vardır. Şimdi bir insan böyle bir icmaya muhalefet ettiğinde ne olmaz? Kafir. Olmaz elbette. Zaruratı diniye değildir. Zaruratı diniyeden olan, işte alem hadistir, yaratılmıştır, sonradan olmuştur, ezeli değildir, keza alem fanidir, baki değildir, ebedi değildir, Allah her şeyi bilir, cüz'iyatı bilir. Ve sözün, Ortalarındayken böyle örnekler vermiştim. İtikattan, fıkıhtan, ahlaki ölçülerden. E bu gibi hususlar 7'den 70 e herkesin Müslümanlık hükümlerinden, ölçülerinden olduğunu bilir. İşte bu gibi hususlarda eğer o ideoloji kişiyi İslam'ın ölçülerinden saptırıyorsa Allah saklasın. Bu kimse uyarıldığı halde, bildiği halde, öğrendiği halde hala o tutumunda ısrar ediyorsa bu kişi Artık imanını gözden çıkarmayı göz almış demektir. Allah hidayet versin. Evet. Şahin yani Hocam orada benim daha çok sormak istedim. Yani bilinçli bir şekilde böyle bir <gülüyor> ideoloji benimsenada savunma değil. Şimdi günümüzde mecburen insanların, Müslümanların başına tahakkuk eden ideolojiler var. Bugün ülkemizde olduğu gibi. Mecburen insanların e, zorunlu olarak kendini hissetip video ile bir şeyler yapmaya çalışmak. yani daha açık konuşursak Partiye oy vermek mi diyorsun yani parti kurmak Parti için ben çalışmak ben gelen bu da. yok bir ben insanın günümüzde bu e, memleketin kaynakları peşkeş çekilmesin üç kağıçılar memleketin Efendim enerjisini yerüstü yeraltı kaynaklarını Yer altı yer üstü kaynaklarını sömürmesin Peşkeş çekmesin Az çok e, insanların hayrına Hasanatına Şu memlekete hizmet edeyim diye Yani burada insanlara yapılacak hizmet Sadece insanların itikadı Ameli ibadeti yönünde değil arkadaşlar Bu insanların parası nereye gidiyor Verilen vergiler nereye gidiyor Bu memleketin toprakları Bu memleketin kaynakları Dış borç diyorsunuz, cari açık diyorsunuz vesaire bunlar hepimizi ilgilendiren konular. E, birileri bu konularda efendim adalet adına, hakkaniyet adına ehli namus insanlar bir araya gelirler ve bir oluşum siyasi oluşum parti kurarlar vesaire ve bir insan da bunlara e, inanır ve bu amaçta çalışsınlar, hizmet etsinler diye destek verirse sen işte demokratik sistemi destekliyorsun. Dolayısıyla Allah'ın kanunlarına alternatif olarak e, geliştirilmiş olan bir hukuk düzenini, bir rejimi, bir sistemi besliyorsun destekliyorsun. Bu küfürdür falan demek bence doğru değil. Bu bu kadar basit bir mesele değil. Bunun etraflıca, arka planı, adamın niyeti, memleketin şartları basatı, bağlamı hepsi hesaba katılarak konuşulması gerekiyor. Bu kadarcık bir durumun Böyle hemen küfürle, tekfirle e, yargılanmasını ben hakkaniyetli bulmuyorum. Fıkhi de bulmuyorum. Keza insanlar e, daha iyisi olmadığı için şu şartlarda ehveni şer niyetiyle bazı siyasi oluşumlara katkı veriyorsa, destek veriyorsa dediğim gibi bu da e, asla işte demokratik sistemi benimsemektir. E, başka çaresi olmadığı için adam demokratik sistemi benimsiyorsa demek istiyorum yani. Dolayısıyla küfürdür falan demek de hakkaniyetli bir yargı, bir tutum değildir. Buna da katılmıyorum. Bunları çok daha, e, çok yönlü olarak ele almak lazım. Memleketin gerçeklerini de göz önünde tutmak lazım. Ona göre konuşmak lazım. çok Bu konuda toptancı, genellemeci, sathi e, şeyler var, hükümler var. Bu hükümleri kendilerine artık sloganlaştırmış olan bazı çevreler var. Aşırıya kaçtıklarını düşünüyorum. Evet adam nişan taşında yaşıyor hayatında hiç namaz kılmamış İslam'ı ondan bundan oradan buradan kulaktan dolma bilgilerle algılamış hayatı boyunca hiç namaz kılmamış içki kumar ve ne ararsanız var Allah ama sorulduğunda ben Müslümanım diyor bu ahkam ayetlerini reddetmiyor namaz oruç zekat vesaire reddetmiyor bu adam tiplemeleri tekfir edilir mi bu tiplere nasıl muamele edilir evet Bu kimseyi tekfir etmeyiz. İnandığı sürece hani diyor ya reddetmiyor kardeşimiz soruyor. Tekfir etmeyiz ama bu insanların Allah katında çok büyük bir hesabı olduğunu e bu insanlar kadar mıdır bilemem ama bizim de çok büyük sorumluluklarımız olduğunu, bize de bunların hesabının sorulacağını, nişantaşında neden biz daire daire dolaşmadık? taşında neden biz Kafeteryalarda orada efendim Starbuck'larda falan girip neden insanlara tebliğ davet yapmadık? Allah bize bunu soracak. Bu insanların hayatına biz girmediysek, önlerine çıkmadıysak, rahatsız et, olsalar dahi. Ya hocam oralara gittin mi seninle dalga geçerler. E, Kur'an'da peygamberlerle dalga geçtiklerini söylüyor. Demek ki peygamberler dalga geçilmeleri pahasına o insanların karşısına çıkmış. Sen niye dalga geçilmeyi göz almıyorsun ki? Yani biz sorumluyuz buradan oturup böyle konuşuyoruz ediyoruz biz de sorumluyuz tekfir edemeyiz ee, ama sadece bir sorumlu değiliz o adam da sorumlu sen her şeyi biliyordun da yanı başındaki Müslümanları niye bilmiyordun biliyordun da neden duyarlı değildin neden hiç merakını celbetmedi neden hiç rahatsızlık duymadın ya memleketimde İslam Müslümanlık Müslümanlar bu adamların bir davası var bir kavga var ortada bir dakikaya Ben ne duyarsız insanım kardeşim deyip de o insan da kurcalamadığı için araştırmadığı için elbette o da Allah katında ağır bir mesuliyetin altındadır. Hocam ikinci soru cevaplarınız. Buna bakmanıza gerek evet. evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> niyetine göre işte bu demokratik sistemde partilere oy vermek, destek vermek kişinin niyetine göre, partinin durumuna göre değişir arkadaşlar. Ama Bir Müslümanın herhangi bir partiye her ne olursa olsun. Ben bu partinin adamıyım. Bu parti için çalışırım. Bu partinin programını bütün olarak benimsedim. Başındaki şahsa biat ettim. Ben kendimi bu yola adadım. Ee, Müslümanların böyle demesine de doğru bulmuyorum. Müslümanlar e, böyle diyen insanların da özellikle eğer liderleriyle işte lider tabakasıyla yönetici elitle eğer temas kurup da o insanlara yanlışlarını hatırlatmıyorlarsa defalarca gidip kapılarını çalıp ikaz etmiyorlarsa işte bu adammışlığın bu bağlılığın biatın da hakkını ödemediklerini sorumluluklarını yerine getirmediklerini burada söylemem gerekiyor ee, Müslümanlar ne yapmalı az çok kendi çevrelerinden İslami camiadan o camia o alimler genel olarak mahşeri vicdan Müslümanların mahşeri vicdanı alimleri genel e, tutumları neyse Ona göre hareket etmeli ve hiçbir zaman böyle bir atçı bir duyguyla hareket etmemeli. Ben bu yapıya biat ettim kardeşim. Her ne olursa olsun ben bunları destekleyeceğim. Her ne olursa olsun ben bunlara oy vereceğim. Yani Suriye'de zalim Esed efendim halkını, Müslüman kardeşlerimizi katledecek tepelerine bomba yağdıracak. Ancak benim intisap ettiğim siyasi grup, parti, başımdaki insanlar İran'ı destekliyor. Dolayısıyla Bizatihi Suriye'de, Şam'da, arazide militanlarıyla, gerillalarıyla fiili olarak Müslümanları öldüren efendim İran'ı destekliyorsa Şam rejiminin yanında yer alıyorsa e ne yapalım? Biz biat ettik bir kere bu tutum son derece yanlış bir tutumdur. Yanlış. İşte bu biatçı anlayış buraya varıyor. Böyle bir biat yok. Biat ettiğimiz hoca yahut lider her neyse bu insanın her dediği doğrudur. Biz asla bunu konuşamayız tartışamayız bu konuda büyüklerimize gidip de hocam işte büyüğüm reis başkan her neyse ya böyle böyle bir şey olaylar var burada mahşeri vicdan bir yerde duruyor siz karşısında duruyorsunuz bütün Müslümanlar oradaki Müslümanların feryadına kurak kulak veriyor bir an evvel Şam'daki rejim yıkılsın diye dua ediyor e siz kalkıyorsunuz tam aksine rejim ayakta dursun diye dua ediyorsunuz gidiyorsunuz Esed'le Beşşar Esed'le fotoğraf veriyorsunuz destekliyorsunuz vesaire deyip İkaz etmiyorsa o da vebaldedir. Hele kalkıp ikaz etmiyor bir de eleştirenleri eleştiriyorsa siz ne bilirsiniz nasıl böyle dersiniz falan. Benim liderim böyle düşünüyor. Bu tutumda yanlış bir tutum. Evet istihlal meselesini biraz daha açalım. İstihlal helal saymak Allah'ın haram kıldığını helal saymak demektir. Bu da Allah'ı yalanlamaktır. Hayır Rabbim o haram değil helaldir. O yanlış değil doğrudur, mubahtır demektir. Allah'a rağmen haşa söz söylemektir. Kadın erkek eşittir, mirasta buna göre paylaşılmalıdır diyenler, devlet eliyle bahis oyunları oynatılması, faizle kredi almanın desteklenmesi ve normal bir hal alması, yaşadığımız yüzyılda demokrasinin kaçınılmaz olduğunu savunan Allah'ın şeriatı yerine bu düzeni söyleyenlerin durumu bu başlık altında ele alınabilir mi? Elbette alınabilir, alınmalıdır. Cemaate karşı sınırımız olsun dedik. Peki bu sınırı ne ile sonlandırabiliriz? Rabıta ile intisap etmek bu sınırın neresindedir? Yanlış anlaşılacak ise bu konudaki çizgi açıklar mısınız? Çalışmalarınıza öntürü teşekkür Rabı, ediyoruz. Bir soru var yani burada... Ha, burada var diye vermediniz. Rabıta ayrı bir husus. Yani rabıta ile intisap etmek. Yani intisap etmenin ölçülerini anlattı. Bizim intisabımız asla İslam'a intisabımızı gölgelememeli büyük aile, büyük cemaata intisabımızı gölgelememeli. Herhangi bir gruba, şeyhe, hocaya, usta da, lidere intisabımız hep o büyük cemaat içerisinde yerli, yerince, anlamlı, makul düzeylerde, maruf düzeylerde olmalı. Rabuta meselesi ayrı bir mesele. Rabuta e, konusu sanırım daha önce de soruldu değil bu konu? Evet. Ben Sufiyim evet. Ben Sufiyim. Mahmud efendi intisaplayayım kabul ederse. Ama dediğim gibi intisap anlayışımız nedir arkadaşlar? Burada size işte hoca ele verir talkımı, kendi yutar salkımı diye bir söz vardır. <gülüyor> Öyle değil tabii ki. Bu ölçüler burada konuştuğum şeyler beni de bağlar. Ben de bu hassasiyetle hareket etmeye çalışıyorum. Büyüklerimi seviyorum. Onlara hüsnü zam besliyorum. Onları yargılamıyorum. E, yargıyı biz hesap gününe bırakıyoruz. Onlar için Allah'tan ben hep güzellikler diliyorum. İnsanlar bilir bilmez bazı hatalar yapabilir, edebilir. Ben asla burada şeyhlerinize, mürşitlerinize, hocalarınıza, muallimlerinize efendim karşı çıkın, direnin, baş kaldırın Böyle bir slogan size vermiyorum. Kesinlikle bu tutum yanlış bir tutumdur. Sadece ne diyorum? Mürşidlerinize olan intisabınız, saygınız, hocalarınıza, alimlerinize, intisab ettiğiniz camiaya olan bağlılığınız asla, tekrar ediyorum, genel anlamıyla İslam'a, genel anlamıyla büyük cemaate olan bağlılığınızı, intisabınızı gölgelemesin diyorum. Onlardan kopmayın diyorum. Mürşidin bir konuda yanlış düşünce yahut tavır içindedir cemaatin o konuda yanlış yapıyordur ki böyle cemaatler var dedi ki her cemaatin mutlaka bir kusuru bir şeyi oluyor yani hiçbirisi masum değil. Nasıl alim masum değilse onun liderliğinde teşekkür eden camiada da masum değil. Hiçbir zaman ben e, şunu da yani şunu diyorum işte. Yani orada onu ne yapın? Mürşidim böyle düşünüyor, böyle yapıyor ama ben o konuda işte şu şu alimlerin görüşünü alıyorum. Diğer Müslümanların tavrını benimsiyorum. Ama mürşidime de saygısızlık etmiyorum. Şey... Budur yani. Mesele budur yani. Bu benim için de geçerlidir. Ben de böyle yapıyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Söylenme, söyleme itkadı zorluyorsa. Örneğin, benim kardeşim de aynı Mahmut Efendi'ye bağlı Hoca şu an orada. Yani mesela annem yaşayacak diyor. Ben buna karşı çıktım. Kardeşim söyle diyor mesela. Evet. İstigase meselesi. Genel bir mesele o. Ben istigase meselesinde bir makale yazmıştım. Rihlede e, yayınlanmıştı. İstigase ile tevessülü birbirinden ayırmak lazım. Tasavvuf sayısıydı. Birinci tasavvuf sayısı. Tasaffi bir olsa gerek. Yani istigase ile tevessülü birbirinden ayırmak lazım. Allah'ım falan salih zat hatırına, hakkına, vecihine, neyse yüz yüzüğü hürmetine. Bunlar örfi deyimlerdir yani. Senden şunu istiyorum demek meşrudur, caizdir ama direkt ey filan zat senden istiyorum beni kurtar, imdat, yetiş, medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani medet gavsım, gavsım imdat, gavsım medet bunlar yanlıştır, caiz değildir ee, kesinlikle uyarılması gerekir bu insanların. Evet böyle yanlışlar var ben bu yanlışlarda ehli tarikin istigase yapanları diyeyim hepsi yapmıyorlar ehli tarikin istigase yapanlarından beriyim. Kendilerini de ikaz ettim. Evet, rabıta da dediğimiz gibi, şimdi rabıta var, rabıta var. Hep bu ayrımı yapmak zorundayız. Çünkü ben şahsen öyle bir rabıta içindeyim. Yani mürşidime muhabbet rabutası bağlılık, onu hatırlamak, onun güzel halini, suretini, siretini ki suretinde de bir güzellik var. Burada tabii ben kendi mürşidimin reklamını yapmış olmayayım şimdi. He, bütün mürşidlerimizde bu var yani. Adıyaman'da da var, işte Aziz Mahmud Hüdayi'de de var, hepsinde var. Müşritlerimiz elhamdülillah salih insanlar. Görüldüğü kadarıyla müstakim insanlar. bu وَنَذَرُوا سَرَعِلَهُمْ اِلَى اللّٰهِ Teala Bizim Hüsnü zanlımız onların salih olduğu yönündedir. Dolayısıyla suretlerinde de güzellik vardır. Siretlerinde, ahlaklarında, gidişatında da, hal ve harekatında da güzellikler var. bana güzellikleri hatırlıyorum ve ondan istifade etmeye çalışıyorum. Onları hatırladığım zaman hakikaten içimde bir yumuşama oluyor. Böyle hatalarım o bana ayna tutuyor. Hatalarımı kusurlarımı görüyorum. Bu manada bir e, rabıtayı ben kabul ediyorum ve zaman zaman da bunu yapma ihtiyacı duyuyorum. O insanı hatırladığımda kendisi karşısında kendimi böyle biraz mahcup hissediyorum. Günahım, kusurum, efendim orada hemen aklıma geliyor. Hani salih insanlar velileri tarif ederken, ehlullahı tarif ederken ne demiş selef? Onlar görüldüğünde Allah hatırlanır, değil mi? Benim de gördüğümde bana Allah'ı hatırlatan bir üstadım, bir mürşidim var. Senin de vardır. Bu manada mürşitlerimizi hatıra getirmek, zaman zaman kalben, gıyaplarından halleşmek e, ve mümkünse bunu fiile dökmek, yanlarına gitmek, rabıtayı fiziki alana taşımak, fiili boyutlara taşımak. Bunlar nedir? Güzel şeylerdir, bizi ruhen takviye eder diyorlar besler haşyetullahımızı itmiknanı kalbimizi besler ve takviye eder bu mücerreptir tecrübeyle sabittir ben bu tecrübeyle yaşadığım bir şeyi niye kardeşim açık net bir şey olmadıktan sonra bunu yasaklayan nas olmadıktan sonra bundan vazgeçmemin bunu yanlış bulmamın bir manası yok ama bazılarının rabıta anlayışı biraz farklı bazıları mürşitlerini haşa böyle çok olağanüstü insanüstü bir mevkiyi oturtuyor ve oradan da işte Allah'tan bana feyz direkt gelmez ancak onun aracılığıyla gelir ben feyzi ancak onun vasıtasıyla alırım onun alnına gelir onun aldığından da bana gelir o benim varlığımın hakikatıdır mebde-i taayyunumda o vardır ayağını sabite mebde-i taayyun ta gibi kavramlar var İşte bu felsefi tasavvuf oluyor burası içtihattır Bunlar inanmak zorunda değiliz. Bunları kabul etmek e, efendim gerekmiyor. Rabuta dendiğinde de böyle düşünmek gerekmiyor. Rabutayı böyle anlayanların rabutasını ben doğru bulmuyorum. Bu rabuta sakıncalıdır, yanlıştır, doğru değildir. Bu anlayış da doğru değildir. Bir şeyhi, bir veliyi bu mertebeye çıkarmakta doğru değildir. E, namazda bile rabutaya yabanlar var mesela bu manada. E, i̇şte bu konuda bir hadis naklediyorlar. Efendimiz işte birisi rüyasında görmüş. Secde ediyormuş Efendimizin alnına secde ediyormuş. Efendimiz nasıl yaptın diye bir göster bakayım demiş ve ki o kişi işte bizatihi rüyada gördüğünü Efendimiz'e göstermiş. E bu şimdi e, namazda rabıta yapmanın yahut genel anlamıyla son anlattığım şekliyle rabıta yapmanın neyi değildir arkadaşlar? Deli Fransız değildir. Olamaz da. Yani kişi rüyasında görmüş. Efendimiz de nasıl olmuş bir yap bakalım demiş. Bu onu Efendimizin onayladığını bir formül olarak tamam böyle yapabilirsin bundan sonra dediğini gösterir mi? Göstermez. Yaşanmış bir vakayı anlamak adına Efendimiz o peşinden Efendimiz e, bunu doğruladı mı doğrulamadı mı onu bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz burada ama sükut etti bu ikrardır. Neye sükut etti? Rüyada gördüğü şeye sükut etti. Birisi gelip Efendimiz'e şu soruyu sorsa ya Resulallah ben namaz kılıyorum namaz kılarken sizi hayal ediyorum. Secdeye başımı koyarken sizin alnınıza koyduğumu tahayyül ediyorum desin. Efendimiz o kimseyi ikrarıyla onaylasın o zaman dediğin doğru. Bu rüya. Ya bunlar istidla işte bu tür sufilerin bazı istidlerleri var referansları var çok çürük çok zayıf o istigase konusunda da var. İkna edici değil bunlar da yanlış bunlara da katılmıyorum. Burada başka sorular var. Hasen Bidat'a bakışımız ve anlayışımız nasıl olur Evet, Hasen Bidat vardır. İşte tasavvuf Hasen Bidat'tır. Medrese Hasen Bidat'tır. Minare Hasen Bidat'tır. Kubbe Hasen Bidat'tır. Yani kubbe mimari bir şey gerçi. Efendim, hocaların maaş alması, iaşesini sağlaması için Hasen Bidat'tır. Kitaplar yazılması Hasen Bidat'tır. Şimdi burada İmam Tahavi'nin kitabı yazılmasaydı bugüne kadar, elinizde o kitap olmazdı. Ben de buradan okumam. Çok güç olurdu. Kütüphanelerin olması hasen bidattır. Helal gıdanın bazı durumlarda harama dönüşmesi söz konusu mu? Elbette helal gıda maddinden fazla yersen senin için haram olur. Bir başkasına ait olan helal gıdayı yersen haram olur. bu hakkında hakkında neler söylersiniz? Neler söylenebilir? Dejavu bu herhalde şey oluyor değil mi? İnsan, e ben bu hali yaşamıştım diyor. Bana da çok oluyor. Vallahi bunu şey olarak yorumluyorlar. Yani zihnin tarihi şaşırması, saati şaşırması. Yani e, o anda olmuş bir şeyi geçmişte olmuş zannediyor. Böyle bir tarihlendirme hatası yapıyor diye söylüyor ama bu, yani psikologların söylediği her şeyi nasıl gibi kabul etmek de doğru değil. Bazıları da buradan işte he, ruhlar alemi, berzah şey, elest bezmi, ruhlar alemi de biz bu dünyayı yaşamıştık. Şimdi o yaşadığımız şey dünyada ne yapıyoruz? Uyguluyoruz falan gibi. Bunların hiçbirisi kesin değil. Ee, Allahu alem yani bu sonuca ben varamıyorum yani. Ben bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Haram olan bir konuda bana göre doğru demek küfrü gerektirir mi? Haram olduğu kesin olan, açık olan ve adamın da bildiği ise yine de bana göre bu haram olmamalı derse tabii ki küfürdür. Bu Allah'ın hükmünü beğenmemektir. Bu da bir tür yalanlamadır, küfürdür Allah saklasın. Evet arkadaşlar. Peki. Akhiru du'avana elhamdülillahi rabbil alamin elfatiha.